eser Aşık Veysel dostlar beni hatırlasın Ben giderim adım kalır Dostlar beni hatırlasın Düğün olur bayram gelir Dostlar beni hatırlasın Can bedenden ayrılacak Tütmez baca Yanmaz ocak Selam olsun kucak kucak Dostlar beni hatırlasın Gün ikinde akşam olur Gör ki başa neler gelir Veysel gider Adı kalır Dostlar beni hatırlasın Şiir severler ve şiiri hayat güvercininin şarkısı olarak görenler. Hepinize merhaba. Okuduğumuz dizeleri Şatıroğlu Aşık Veysel'in Dostlar Beni Hatırlasın adlı şiir kitabından aldık. Veysel yıllar öncesinden seslenerek dostlarının kendisini unutmamasını istiyor. Biz de Veysel'in bu dileğini yerine getirerek sizlere onun Dostlar Beni Hatırlasın adlı şiir kitabını tanıtacağız. Yunus'tan bu yana halk şiiri geleneğinin buram buram sevgi, dostluk ve kardeşlik kokan havasını onun şiirlerinde teneffüs edeceğiz. Garip kalır, yerim yurdum, dostlar, zaman zaman şiirlerinin serinletici ve yakıcı ikliminde gezinecek, Sevgi ve hoşgörü duygularıyla bir millete adanan zorlu ve çilekeş hayatının kapılarını az da olsa aralamaya çalışacağız. Önce şairimizin hayat öyküsüne bir göz atalım. Hangi kuşdan aldın sen bu avazı? Söyle donu sonu gelin kere etme. Kâr etme, kâr etme, kâr etme. Asıl adı Veysel Şatıroğlu olan aşığımız, Sivas'a bağlı Şarkışlı ilçesinin Sivri alan köyündendir. 1894'te anası Gülizar, bir yaz günü köy yakınlarındaki Ayıpınar merasına koyun sağmaya gittiğinde, oracıkta bir yol üstünde doğurmuş Veysel'i. Sol gözünü 7 yaşındayken bir çiçek hastalığı sonucu kaybeden Veysel sağ gözünü de talihsiz bir kazada yitirir. Sazı küçük yaşta iki gözünü de kaybeden Veysel'in karanlık dünyasına göz olur. Onunla görür, onunla duyar, onunla söyler. Hangi kuşdan aldın sen bu avazı? Söyle doğusunu gel kâr hey, hey, hey, hey. Sivas köylerinden evlerine gelen ozanları dinleyerek aşıklığa iyice heveslenen Veysel, ilk saz derslerini Çamşıhlı Ali Ağa'dan alır. Önceleri dert ortağı olan, efkar dağıtmak için eline aldığı sazı, sonraları bütün bir milletin kederini, sevincini anlatacağı bir aşk çağlayanına dönüşür. Uzun bir süre ünlü halk ozanlarının şiirlerini çalıp söyler. Kendini iyice saza veren, ustamalı şiirleri çalıp söylemeye başlayan Veysel'in karanlık dünyasını, Pir Sultan Abdal, Karaca olan dertli, Ruhsati gibi usta ozanlar aydınlatmaya başlar. Biz milletçe Veysel'in adını ilk defa 1930'lu yıllarda duyarız. Veysel'in hayatındaki dönüm noktası 1931'de Ahmet Kutsu Tecer ve arkadaşları tarafından düzenlenen Aşıklar Bayramı ile başlar. Bu bayram aynı zamanda Veysel'in de bayramı olur. Çünkü şiirlerinin ortaya çıkması, milletçe tanınıp üne kavuşması... Bu bayram ve halk şiirine gönül vermiş olan Ahmet Kutsi Tecer sayesindedir. Aşık Veysel zamanla kendisini de usta ozanlar kervanına katar. Emlek yöresinin ünlü ozanlarından Aşık İzzeti'nin, ''Mecnunum, Leyla'mı gördüm. Bir kerece baktı geçti. Ne söyledi ne de sordum. Kaşlarını yıktı geçti.'' Dizeleriyle başlayan şiiri, Veysel'in Pila'a okuduğu ilk türküdür. 21 Mart 1973 tarihinde vefat eden Aşık Veysel'in arı duru akıcı bir dille yazılmış, güzel bir Türkçe ile söylenmiş onlarca şiiri vardır. Söze buradan bir yol ara verip, Aşığımızdan bir türkü dinleyelim. Uzunca bir yoldayım, gidiyorum. Bilmiyorum ne haldeyim yediyorum gündüz gece. <Gülüyor> Ey gönül, ey verebül, jazam Aşık Veysel'in şiirlerinin toplandığı Dostlar Beni Hatırlasın adlı kitabı 12 bölümden oluşur. Kitapta Tanrı'ya yakarışlar, varlık ve yokluk, kader, talih, gönül, birlik, beraberlik, dünya ve devran Sevda ve güzellik, ayrılık ve gurbet, tabiat, vatan, millet ve Atatürk başlıklı bölümlerin yanı sıra değişik konularda ve kendiyle ilgili değişler bulunmaktadır. Cumhuriyet dönemi halk şiirinde gelenekle beraber değişim ve dönüşümü başarabilmiş Ender Aşıklarımızdan biridir Aşık Veysel. İşlediği konuların zenginliği, şiirlerindeki klasik eda yanında yeni buluşlar, benzetmeler ve ifade gücü ona çağdaş nitelikler katmıştır. Veysel'in Türk halk şiiri içindeki yeri, Cumhuriyet dönemi halk şiirinde düz koşmayı vurgulu söyleyişinde, halk duygularına iyi tercüman oluşunda ve kendine özgü bir tarz oluşturmasında gizlidir. Halk şiirinin özünü oluşturan lirizmin, Veysel'de ustaca dile gelişinin güzel ve etkili bir örneği de gurbet konusunu işlediği buram buram hasretlik kokan, yeni mektubu aldım gül yüzlü yardan başlıklı şiiridir. Yeni mektup aldım Gül Yüz Diyar'dan Gözletme yolları Gel yazmış Sivralan köyünden Bizim Diyar'dan Dağlar mor menevşe Gül diye yazmış Eğlenme gurbette Yayla zamanı Mevla'yı seversen ağlatma beni Benek benek Mektuptadır nişanı Gözyaşım mektupta Pul diye yazmış Veysel bu gurbetlik kar etti cana, karıştır göçünü ulu kervana, gün geçirip fırsat verme zamana, sakın uzamasın yol deyi yazmış. Halk şiiri geleneği içerisinde Veysel, uzaktan birbirine benzeyen köyler içinde bir köydür. Kendini halktan farklı görmeyen Veysel, onların içerisinde insanlardan bir insan olarak yaşar. Bayramlarda düğünlerde, toplantıda yığınlarda, sıkılınca dar günlerde, türküz, Türkü çağırırız dizilerinde olduğu gibi içten ve doğal söyleyişi onun bu kadar sevilmesini ve şiirlerinin, türkülerinin yıllardır elden ele, dilden dile dolaşmasını sağlamıştır. Zaman zamanda Veysel, yaratılmışların en şereflisi olan insanın duygularına tercüman olup, Mevla'nın güzelliğini göstermek için vurur sazının tellerine. Saklarım gözümde güzelliğini. Her neye bakarsam sen varsın orada. Kalbimde gizlerim muhabbetini, Koymam yabancıyı, sen varsın orada. Hu çeker iniler çalınan sazlar, Kükremiş dalgalar, coşar denizler, Güneş doğar, perdelenir yıldızlar, Saçar kıvılcımlar, sen varsın orada. Veysel'i söyleten, sen oldun mutlak. Gezer daldan dala yorulur ahmak. Sen ağaç misali, biz dalda yaprak. Meyve çekirdeksin, sen varsın orada. Kara bulut gibi Oynumda mı? Mudurlar... Veysel Arif bir halk adamıdır. O tıpkı, ben gelmedim kavga için, benim işim sevgi için diyen Yunus gibi dostluk, kardeşlik ve insan sevgisiyle doludur. Aslında Veysel halk tabiriyle bir insan sarrafıdır. İnsanlarla onun kadar işli dışlı olmuş, insanları onun kadar yakından tanıyan az kişi vardır. İnsanlıktan, sevgi ve birlikten ayrılmayan aşığımızın şiirinin halkından ve toprağından ayrı kalması düşünülemez. Söylendiği günlerden beri dillerden düşmeyen, toprakla ilgili söylenmiş en güzel deyişlerden biri olan Kara Toprak türküsünü Veysel'in içli, yanık sesinden dinleyelim isterseniz. Dost, dost diye, nice, Dos diye nice nicesine sarıldım Benim sadık yarim kara topraktır Eyhude dolandım ey yarboşa yar oldum Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır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 Her türlü isneyi yart topraktan aldı mı? Benim çağırdığı yerim kara topraktır. Kara topraktır. Türkçe'yi halkın kullandığı gibi kullanan Veysel'in dili sularını dağdan tepeden, yayladan köyden topladığı halde başka ırmaklara benzemeyen coşkun akan Kızılırmak gibidir. Kendine mahsus bir tadı, bir tuzu vardır. Bu tat ve tuz, yüzyıllardan beri süregelen türkü geleneğine bağlılığın yanı sıra, çekilen çilelerin, katlanılan acıların bir sonucudur da. Veysel, söylediği türkülerle, deyişlerle adeta Türkçenin tadına tat, güzelliğine güzellik katmıştır. Sevgiliyi insafa davet eden ve aşık-maşuk ilişkisini anlatan Türkçenin bülbül gibi şakıdığı, Güzelliğin on par etmez şiiri bu güzelliğin bilinen en meşhur örneklerindendir. Güzelliğin on par etmez. Güzelliğin on par etmez. Güzelliğin on par etmez bu bendeki aşk olmasa. Bilenecek yer bulaman gönlümdeki köşk olmasa. Tabirin sığmaz kalemi, derdin dermandır yâreme. ismin yayılmaz aleme aşıklarda meşk olmasa. Senden aldım bu feryadı, buymuş dünyanın tadı. Anılmazdı veysel adı, o sana aşık olmasa. Kim okurdu, kim yazardı? Kim okurdu, kim yazardı? Bu düğümü kim çözerdi? Koyun kurdeyle gezerdi. Fikir başka başka olmasa. Koyun kurdeğine... Bir ara... Köy enstitülerinde saz hocalığı da yapmış olan Veysel'in bütün ömrü büyük bir tutkuyla bağlandığı sazıyla şiir söylemekle geçer. Aşık Veysel'i kimileri elindeki sazla ilgi kurarak bir müzisyen ya da türkü okuyucusu gibi görme eğilimindedir. Oysa Veysel, halk sanatı geleneğini sürdüren gerçek bir aşıklığın çağdaş bir sözcüsüdür. Saz çalarken ektiği buğdayı biçen bir köylü kadar tabii ve mutludur. Onun türkü okuyuşu da kendine özgü, ezik ve yanıktır. Veysel, saz çalışındaki özgün tavrıyla, türkü söyleyişindeki doğal yorumuyla ve bıraktığı eserlerle Türk halk şiirinin yanı sıra halk müziğinin de önemli kilometre taşlarından biridir. Veysel, bağlı bulunduğu ve özenle sürdürdüğü aşık edebiyatı geleneği içinde karanlık evreninden ışıklı bir dünya görüşü çıkarabilmeyi başarmış ender kişilerdendir. Zordur Veysel kadar içten ve etkileyici olmak. Zordur bütün insanların su gibi ezberlediği, hafızalara kazınan mana yüklü şiirler söylemek. Zordur Veysel kadar çaldığı sazla özdeşleşen ve kaynaşan başka bir aşık bulmak. Kimilerinin dediği gibi Veysel, aşıklar zincirinin son halkası değil, uzayıp giden aşıklar zincirinin en önemli halkalarından biridir. ''Dostlar Beni Hatırlasın'' adlı eseri ise elimizden düşürmememiz gereken bir şiir kitabıdır. Söyleşimizi, sözü daha fazla uzatmadan Veysel'in dilimizden düşürmediğimiz ''Ben Gidersem, Sazım, Sen Kal Dünyada'' adlı şiiriyle bitirelim. ''Ben Gidersem, Sazım, Sen Kal Dünyada'' ''Gizli sırlarımı aşikar etme'' Lal olsun dillerin söyleme ya da Garip bülbül gibi ahuzar ritme Gizli dertlerimi sana anlattım Çalıştım sesini sesime kattım Bebe gibi kollarında yaylattım Hayali hatır beni unutma Bahçede dud iken bilmezdin sazı Bülbül kunar mıydı dalına bazı Hangi kuştan aldın sen bu avazı, Söyle doğrusunu, gel inkar etme. Benim her derdime ortak sen oldun, Ağlarsam ağladın, gülersem güldün. Sazın bu sesleri turnadan mı aldın, Pençe vurup sarı teli sızlatma. Ay geçer, yıl geçer, uzarsa ara, Giyin kara libas, yaslan duvara, Yanından kokusundan açılır yara Yar gelmezse yaralarını etme. Sen petek misali Beysel'de arı İngileşir beraber yapardık balı Ben bir insanoğlu sen bir dut dalı Ben babamı sen ustanı unutma Çalıştım sesini sesime kattım hey bebe gibi kollayırım dayı aylandımay hayalı beni unutma hey unutma hey unutma hey unutma hey